Merhaba, Bir Söz küçüm programına daha hoş geldiniz. Ee, bu hafta Söz küçüm programımızı Bursa'dan yapıyoruz. Yanımda dört e, konuğumuz var. E, niye Bursa'dayız? Çünkü Bursa'da e, Türkiye'deki Çocuk Hakları Komitelerinin bölgesel toplantılarının ilki gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta 3-4-5 Nisan'da. Çarşamba gününden itibaren de e, farklı illerden yaklaşık 30 e, çocuk, 10 yetişkin e, burada e, aslında Çocuk Hakları Komiteli'nin değerlendirmelerini yaptılar. Şimdi dört tane e, farklı konuğumuz var. Üç farklı ilden. E, onları tanıyalım isterseniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. E, çok teşekkür ediyoruz önce katıldığınız için programımıza. Biz teşekkür ediyoruz. E, çok kısa belki ilinizi e, belki isterseniz okulunuzu, sınıfınızı isminizi söylemek ister misiniz? Tabii, ben Sema Arkada Kuşuk, Olukesir temsilcisiyim, 17 yaşındayım, Karısı Kız Meslek Lisesi'ne gidiyorum, Çocuk Eğişimi bölümündeyim ve buradayım. Merhaba ben Kevin İlyas güzel iş, <gülüyor> 11 yaşındayım, İstanbul temsilcisiyim. Ve Çan Çanlıca bilfen Ortaokulu'nda okuyorum. Merhabalar ben Gökhan Kocada Balıkesir temsilcisiyim. 17 yaşındayım. Endüstri Meslek katılıyorum. Komite için buraya geldim. Merhaba ben Çağlar Bakersoy. Tekirdağ temsilcisi olarak katılıyorum. Tekirdağ'dan geldim. Endüstri Meslek Lisesi'nden okuyorum. 17, 17 yaşındayım. Evet. Ee, çok teşekkürler. Ee, bu arada da biz bir otelin hobisini yapıyoruz bu programı. Arkadan farklı sesler gelecek şimdiden dinleyicilerimize haber verelim çünkü burada bizim dışımızda e, şu an birileri daha var. Evet şimdi tanıştıktan sonra e, ilk başlasını şöyle bir arkadaşımızı burada daha deneyimli. Ona diğer şeyi sormak istiyorum aslında. Bu illerdeki çocuk hakları komiteleri yerellerde çalışıyorlar ve daha sonra da bir forumda bir araya geliyorlar. Evet. Biraz bu çocuk forumundan bahsedelim çünkü bu bölgesel toplantının nihayetinde forumda da hep birlikte olacaksınız. Evet. Yani 20 Kasım'da hani dünya çocuk hakları kabul olduğu için Ankara'da üç günlük bir aynı bunun gibi bir toplantımız oluyor, forum oluyor. Tabii orada 81'den gelen temsilciler var. Ve tabi bu daha kapsamlı oluyor. Yani burada tek bir komite üzerinde yoğunlaşıyoruz ama orada eğitim, sağlık, tarım işçiliği, işte çocuk, gelinler onların hakkında çeşitli görüşlerimizi bildiriyoruz. <gülüyor> ve bunun gibi sunum hazırlıyoruz bir tane. Ve Türkiye Koordinatörü iki arkadaşımızla birlikte Türkiye'nin Büyük Millet meclisine gidip Sayın Cemil Çiçek ve aile Sos Sosyal Ailer Politekar Bakanı Fatma Şahin'le sunuyoruz onu. <gülüyor> ve ondan sonra eğer Gelirse Sayın Başbakanımıza da sunuyoruz ve oradan ayrılıyoruz. Hı hı. Aslında bu İl Çocuk Hakları Komiteleri, e, yerellerde çocukların yaşadıkları problemleri, sorunları ya da bir şekilde evet. oradaki durumu e, büyüklerle paylaşmanın bir aracı. Sizler de buna evet. vesile oluyorsunuz. Evet. Tam da bu aslında o çok uzun zamandır da Türkiye'ye devam eden, yani 10 yıl oldu herhalde evet. bir geçmişi var. Ee, peki burada bu bölgesel toplantılarda, ne oldu? Siz aslında kendiniz değerler dediniz, bu komiteler nasıl gidiyor evet. diye. Biraz ondan bahsetmek kim ister, kimle başlayalım? Hmm. Ee, şimdi, bize ilk önce belirli konular verdiler. Belirli konu, e, yani işte kimin ilinde komiteler var, işte komitede kaç kişi var, e, pek komite için e, odalar var mı, uygun şartlarda mı? Sorular verdiler. Biz bu sorunlara e, çözüm bulduk. Yani gruptaki arkadaşlarla iki grup oluşturuldu. Birinci grup sunum hazırladı. ikinci grup sunum hazırladı. Sadece öneriler üzerine. Daha sonra da işte bu sunumları gerekli kişilere sunduk. Ve hani isteklerimizi de dile getirmiş olduk. Evet. Aslında çarşamba akşamından beri konuşuyorsunuz. Evet. Peki ben şöyle döneyim. Sen sunum yapanlardan biriydin. Benim, evet. evet Bize bir kere bahsedebilir misin? biraz Neler tartıştınız? En çok neler çıktı ortaya? En çok şu komitelerde... Katılımın az olması, çocukların katılımının gerektiğini, e, sorunları tartıştık tabii. Bayağı bir sorun var, bayağı sorunlar var da şimdi hepsini söylemeye kalkarsam süre yetmeyebilir. Ama belki şöyle şey yapabilirsiniz. Siz aslında hep sorunları konuşuruz, hem de ona öneriler geliştiririz. Aslında var, bence öneriler çok önemliydi. Öneriler belki o önerileri tekrar bundan paylaşabiliriz. Hem de ki bir sorunla nasıl çözüm önerileriniz oldu? Öneriler, şimdi... E, İl, e, aile sosyal il müdürlüklerinde komitelerimiz olduğu için e, komite e, il müdürlüklerinde oda tahsis edilmesi gerektiğine dair bir sorun vardı. İşte okulda mı yoksa nerede biz komiteye bağlı olduğumuz komitede nerede toplantılar yapıp, nerede kararlar alıp e, yapacağımıza dair öyle bir sorun vardı. İşte ona öneri olarak e, il müdürlüklerinde normal ufak bir odanın normal ufak bir odanın oluşturulması o odalarda işte Sunduğumuz öneride odaların oluşturulması, oluşturulan odalarda işte bilgisayar ve internet olan bilgisayarlarda araştırmalarımızın, dosyalamamızın, arşiv ve raporlarının hazırlanması. Yani, yani gerekli çalışmalarımızı o odada yürütebilmemiz için böyle bir e, önerimiz oldu. Bu önerileri önerileri ben sunumumda dile getirdim, anlatmıştım u, u, salonda bulunan kişilere. İnşallah önerilerimiz dikkate alınarak il gene, illerde yani il odalar kurulur ve biz çalışmalarımızı daha hızlı bir şekilde devam ettirebiliriz. Evet, peki sen İlyas bir şeyler söylemek istersin. Şimdi bu <gülüyor> UNICEF'in UNICEF için e, toplantıları genellikle çok sık yapılmıyor. Ara sıra <gülüyor> 4 ayda bir, 6 ayda bir hep değişiyor. Ve bu bence çok büyük bir problem. Çünkü bir araya gelip faaliyetler düzenleyemiyoruz. Bu nedenle e, yani bir olacak ki ee, hep yani, bu toplantıları düzenleyecek. Her zaman bize zamanını söyleyecek. Yoksa 6 ay sonra, 4 ay sonra karışık geliyor sana. Hmm. Bir de okul günlerinde genelde toplantı oluyor. Bizim hmm. İstanbul'da. İşte öyle. Biz de böyle şeyler çözüm buluyoruz. Çözüm buluyorsunuz. Ee, aslında şey hmm. burada ee, az önce de bahsedildiği gibi iki grupta tartışıldı, sunular evet. yapıldı ve ardından aslında yetişkinler de söz aldı, yetişkinler de önerilerini sundu ve ardından da aslında hem aile ve sosyal politikalar Bakanlığından hem de UNICEF'ten evet. de yetkili kişilerde bunları aldıklarını yetkiler aslında. O yüzden şey soracağım, burada olmak nasıl bir duygu? Yani size bu alanın açılıyor olması, düşüncelerinizi paylaşmanızla ilgili bir böyle bir ortamda bulunuyor olmak nasıl bir duygu? Ya da nasıl tanımlıyorsunuz bunu? Burada olmak çok farklı yani farkı şu çünkü ben ilimde ya da bölgemde Bölgemi temsil ettiğim için Tekirdağ temsil ettiğim için Tüm akranlarım ya da yaşıtlarım arkadaşlarım adına burada onları temsilen bulunuyorum Yani onları temsil, temsil etmem bence benim için büyük bir görev Yani ben ilk defa böyle bir toplantıya katıldım Önceden böyle toplantılar katıldım da şu çapta değil yani böyle büyük bir toplantı değildi bölge toplantısı Ama bu benim için iyi bir deneyim, deneyim oldu ve ...iyi bir tecrübe oldu diye düşünüyorum ben. Ya bu toplantıların en büyük yararı şöyle oluyor. Buraya hani ilde yapıyoruz ama hani sınırlamalar oluyor ama burada mesela öyle bir şey yok. Hani daha fazla bilgi oluyor ve bunu ilimize götürdüğümüz zaman da hani arkadaşlarımıza sunmamız açısından yani bilgi açısından daha çok yarar oluyor böyle komitelerin toplanmasının. Özellikle forumlar daha yararlı bence. Peki e, şimdi burada bugün biraz sonra ayrılacaksınız bir Bursa gezisi var burada galiba. Şimdi evet. yemeğimizi yedik, bir tercih toplantıları. E, elinize geri döndükten sonra buradaki konuşulanlar üzerinden neler yapmayı planlıyorsunuz, neler olsun istiyorsunuz? Yani şöyle bir şey var. Şöyle bir şey var. Biz hani çocuk hatları daire başkanıyla da konuştuk. Sayın İlmi Üdürümüz de sağ olsun balık esirden buraya geldi bizim için. Yani konuştuk yani hani burada yaptıklarımız burada kalmasın diye hani komitede çünkü genelde bütün illerde komite yok hani odalarımız yok her, yani bilgisayar şey yok. Yani konuştuğumuzda il müdürümüz de bize şöyle bir şey dedi daire başkanına şöyle bir şey sundu hani biz il müdürlüğümüzde bir oda verelim çocuklar buraya gelsin hani ama bu sadece bizim çocuklarımız değil her türlü çocuk hani mendil zaten onlar gelsin sorunlarını bilesin diye. Hani bunun içinde resmi bir yazı istiyoruz dediler hani kafamıza göre iş yapamıyoruz. Daire başkanımız da bu konuda not aldı ve bize resmi bir yazı göndereceğini, yani bunun bunun için kolaylık sağlayacağını söyledi ve ildeki devam etmemizi istedi. Hı hı. Aslında en önemli şeylerden biri bu resmi yazıydı, üyelik evet. kimlik kartı. Evet. Bunu çok konuştunuz. Evet. Zaten ihtiyaç var. En çok problemlerden biri de oydu. Yani hani bazı illerde komiteler olabiliyor ama aktif değil. Hepsi pasif bir durumda. Onların aktif olması için uğraşılıyor şu an. Yani hani bir kart sonuçta hani onu çıkartmak o kadar da zor olmasa gerek diye düşünüyorum. Zaten bunu toplantıda çok konu oldu. Yani... Bu kimliğin yani sertifikanın bir diğer nedeni de hani biz illerimize gittiğimizde bir faaliyet yapacağımız zaman bize Sorun sorulan soru hani siz kimsiniz? Hani biz toplantıya gittik ama bunun bir kanıtı yok. Bunun için hani bir sertifika kimlik kimliğe. verilmesini istiyoruz. Hani okullara seminer olsun ya da öğretmenlerimizle Hı. konuştuğumuzda hani öğretmenimize siz kimsiniz dediğinizde biz kimliğimizi gösterip biz temsilliyiz hani şey bir de resmi yazı olduğunda önümüz daha çok kolay açılıyor. Evet. Faaliyetlerimizi artıyor. Peki Peki daha sen buradan gittikten sonra kendi yerelinde komitede var mı kafanda şunları yapmak istiyorum inşallah şunlar olur? Var var. Ben komiteme gittiğimde tabii burada toplantıda neer olduğunu tek tek il müdürümüz olsun, il müdür yardımcımız olsun onlara tek tek anlatacağım tabi benimle gelen e, şey yetkili bir kişi daha vardı beraber tabi toplantıyı değerlendirip sunacağız bir de ben e, kendi okulunda ve bazı okullarda seminer vermeyi düşünüyorum Hı. bu toplantıyla ilgili ne kadar çocuğu ya da ne kadar e, öğretmeni bilgilendirirsem bence bu toplantıları o kadar ilginin artacağını düşünüyorum Hı. Çünkü daha bilinçlendirmek daha lazım, bilinçlendirmeyince yani bazı şeyler olmuyor. Hı hı. Bilinç olmayınca olmuyor. Evet. Ee, şimdi bu faaliyetler insanları bilinçlendirmemize yardım ediyor. Bu faaliyetler olmasa bu UNICEF... Yani UNICEF'in büyük bir kısmı bence faaliyetlerle oluyor. Faaliyetlerin arttırılması lazım. Yani, e aslında şeyde konuştuğunuz sizin grupta evde galiba hani bu insanlar bilmiyorlar aslında ne okul ücretleri evet. biliyor ne çocuklar biliyor bu komiteleri hani bununla ilgili aslında en çok e, konuşulanlardan mı? En orada yaşanıyor zaten kimsenin bir şey bilmesi, bilmemesi hani daha önceden bilgilendirilmiş olsa böyle olmaz. Nasıl faaliyetlerle yani. bilgilendirmeler yapılsa daha iyi olur sizce? Ya bence, e, ben kendi ilim adımını konuşursam, bence ilim müdürlüklerinden bazı yetkililer gelip okulda öğretmenlere seminerler vermeniz gerekiyor. Okulumuzda öğretmenler toplantısı falan oluyor, konferans salonunda bütün öğretmenler toplanıyor. Bence yetkili bir kişi gelip ilim müdürlüğünden bilgiyi verirse hem idareciler hem de öğretmenleri verirse, zaten bu konu okulda genel kapsamlı olarak konuşulacak ve tartışılacak, bence daha faydalı olur onların bilgi olması beni Bence de yani genel anlamda şey yaparsak medyanın buna çok destek hı. vermesi lazım Çünkü hani ilden ile göre değişir ama hani medy azzından bu olaya sıcak bakarsa ne bileyim hani haberlerde çıkarsa yani bir temsilci En azından haberlerde Hani 5-10 dakikalık bir durum ayırsa ya da gazetelerde özellikle çıksa ya da bir dergi falan çıksa dağıtılsa yerel yerlerde Bence daha iyi olur Yani medyanın katkısı lazım insanlarayan için Peki mesela burada İstanbul, Tekirdağ ve Balıkesir var ama e, çocuklar nasıl davula biliyor bu komitelere? Yani nasıl bir yol izliyorlar? Şimdi dinleyicilerimiz belki bunu da merak eder. Bu çocuk hakları komitelerini nasıl girebilir çocuklar? Ya, yani bunun bir yolu var mı? Her ilde farklı mı? Bu yani, konuda bu bilginiz var mı? Genellikle yetişkinler seçiyor ama evet. hani nasıl bir düzeyde seçtiklerini? Benzi ben böyle komiteye üye olmak isteyen, komitede faaliyet yapmak isteyen arkadaşlar, e, il müdürlüklerine gidip bu konu hakkında bilgi alarak ya da ben de katılmak istiyorum, ben de böyle bir görev almak istiyorum diye eğer bildirirlerse bence bu konuda onlar da görev alır ve eğitim de verebilirler. Çünkü toplantıda konuşmuştuk. Eğitim ve eğitici e, şey görme, görme ya da sertifika falan verilmesi gündemdeydi. Bence böyle katılım olursa hem böyle biz Gideceğiz yani bizim hı. şeyimiz yok. Belki bizden sonra gelen nesiller bizden sonra toplantılara katılacak. Onlar için bence katılmak istiyorlarsa yani başvurmaları gerekiyor. Yani bu biraz bence de yani gönül işi gibi bir şey. Hani iste istemeyen birisini oraya götürse, hani yapmaz ama hani gönüllü olursa, kendisi gider en azından böyle bir şeyin bilincinde olup giderse, yani bizim gibi buralara da gelebilirler. Hı hı. E Peki şeyi söyleyeyim, o zaman şunu bilgiyi söyleyelim, İl Çocuk Hakları Komiteleri UNICEF ve Aile Sosyal Politikal Bakanlığı tarafından yürütülüyor ve evet. il düzeyinde aslında Aile Sosyal politikalar bakanlığı bağlı il müdürlükleri aslında bunun sorumlu evet. kişileri değil mi? Sizlerin yetişkin evet. kolaylaştırıcılarınız, evet. e, temsilcileriniz, e, orada çalışan evet. e, kişiler. Peki şöyle söyleyeyim, e, Çocuk Hakları Komitelerinin esas amacı çocuk katılımı değil mi? Evet. Çok evet. burada geçti çocuk katılımı. Sizin ne demek çocuk katılımı? Nasıl tanımlarsınız? Yani çocuk katılımı nasıl sağlanır? Ya da ne demektir size göre? Yani böyle bir bilimsel tanım yapmanızı beklemiyorum. Sadece sizin aklınızdaki ilk kez şey ne? Çocuk görüşü. görüşü. Çocuk görüşü. Yani çocukların görüşlerinin alınması daha evet. çok hani çocuk eğer çocuk anayasası yapıyorlarsa hani çocuklardan bir bilgi almak bence daha iyi. O yüzden de çocuk katılımı daha önemli. Hı hı. Bence sorunlarını da dile getirmesi ve isteklerini önerilerini sunması. Katılım. Evet. Peki e, mesela yere elinize düşündüğünüzde nasıl artabilir? Çocukların görüşünün alınması için nasıl ortamlar daha uygun olur? Neler yapılır? faaliyetlerle değil yasasında Oradan aklıma geldi. Evet. Neler yapılsa siz daha rahat görüşlerinizi ifade edersiniz? Gerçi siz birazcık daha ifade edebilen kişiler oldunuz komite aracılığıyla buraya geldiğiniz için ama genel olarak tüm arkadaşlarınız düşündüğünüzde çocukların görüşlerinin alınmasının daha çok yaygınlaşması için yani çeşitli faaliyetler yapılmalı bence. Ne bileyim hani bir şenlik olur ya da seminerler olur. Yani el biraz da çocuklar olduğu için eğlenceli bir Hı -hı. yönden bunu anlatmak gerekiyor. Ne bileyim hani bazı çocukların sevdiği dergiler de olur, bir şeyler de olur. Onların onlarla olsa daha iyi olur. Hı, -hı. Peki şimdi aslında bu çocuk haklarından bahsediyor, çocuk ıı, çocuk hakları komitesi olduğunuz için, alı çocuk hakları, biliyorsunuz mesela çocuk hakları sözleşmesinin işte 12. maddesi şey der, çocuğun katılım hakkı der. Sizce çocuklar böyle bir hakları olduğunu haberdarlar mı? Ben ya da hiç... sizler haberdar mıydınız? Belki yani, sonra? Ben ben haberdarım da yani şimdi atıyorum, Somali'deki çocuk haberdar olmaz. Hı. Türkiye'de sence arkadaşlarının hepsi haberdar mı? Türkiye'de haberdarli. evet. Ya, haberdarlar çünkü. Ders de hı hı. Evet derste, bizim hı. sosyal dersinde işleniyor böyle Bir de şöyle var. bir şey var hani, hani farkında var hani çocuk haklarına hani işte bizim yaşam hakkımız var şu bu var ama yani bu kadar derinden ya detaylı şey, bilmiyorlar. Şey, evet. bilmiyorlar. Çok kişi bunu bilmiyor hani <gülüyor> bilgilendirmek ya da... gerekiyor. Daha çok anne ve babalar bilgilendirilmesi gerekiyor ki hani çocuğu da onlar eğitebilmeli bence. Evet. Hani ilk eğitim anne baba yani ailede başladığı için anne babanın bu şekilde hani eğitim görmesi gerekiyor ki çocuk da ona göre eğitilmeli. Bence çocukların bu tür organizasyonlara katılamamasını, komiteler katılamamasını bence büyük nedenlerden biri ailede kaynaklanıyor. Şimdi ailede kaynaklanıyor deyince kimse yanlış anlamasın. Çünkü aile çocuğun üzerine çok psikolojik baskısı oluyor. Çünkü çocuk psikolojik baskıdan dolayı hiçbir girişime de katılımda bulunmuyor. Bulunamadığı için kendini ifade edecek ortamlarda bulunamıyor yani bence biraz ailelerin bu konuda biraz daha hassas davranmaları çocuklar üzerinde biraz daha hassas davranmaları gerekiyor mesela e, annesi çocuğu doğduğundan beri eziyor sen nesin sen ne yapıyorsun falan çocuk sonra ezik oluyor hiç yani, yani her şeyde böyle davranmaya başlıyor bu da konuşuldu. Şey Çocuğun evet. kendi iyi ifade evet. edebilmesi için onun desteklenmesi evet. gerekiyor. Yani hani Hem bir destek de evet. aileden verilir yani. Evet. Aile, evet. bence öğretmenler, yetişkinler tarafından aslında... Yani şöyle bir aslında. şey var ama şimdi hani öğretmen tamam çocuk ile ilgili Hı. biz en azından bir şey anlatıyoruz ama hani ailede en azından bu Hı. çocuk hakları geçiyor mu? Hani ailenin gözünde nasıl çocuk hakları? Tamam mı? Böyle bir şey var ama aileler bu çocuk haklarını çocukların üzerinde uyguluyorlar mı? Hani senin böyle böyle hakkın var, sen bunları yapabilirsin ya da yapmayabilirsin diye. Yani bence en büyük, arkadaşımıza dediği gibi en büyük etken aileden kaynaklanıyor bence. Hı hı. Çünkü yetişmemiz, yani bir şeyler öğrenmemiz aileden geliyor. Aslında ya. buradan şey çıkarabilir miyiz yani çocuk haklarını, çocukların sadece öğrenmesi değil aslında yetişkinlerin öğrenmesi ve evet. uygulaması evet. daha hayatımızı kolaylaştırıyor evet. çocuk öncesinden. Ben sizden öyle bir <gülüyor> izlenim aldım. Şimdi çok sonuna geldik programın, süremiz bitmek üzere ama son olarak Çocuk Hakları Komitesi üyesi olarak buraya geldiniz. Lerner Semsi bölgesel toplantı umarım da bu çalışmalar devam edecek ama son olarak Türkiye'de çocuk hakları ile ilgili dileğiniz isteğiniz ilgili son cümleleri alalım öyle bitirelim programı kim başlamak ister? Aslında hani dilek derken benim en büyük şeyim hani önceden de vardı ama hani öyle pek göz önünde bulundurmuyordum hani en azından TBMM'de de bir şeyimiz olsun. Yani koltuğumuz olsun bizim de söz hakkımız Hı -hı. olsun ben bunu bilmiyordum aslında ama şu anda TBMM'de çocuk haklarıyla ilgili iki tane koltuğumuz var tabi bunlar koordinatörlerin koltuğu Hı -hı. yani bunun yani bir mecliste yani Türkiye hükümetinde böyle çocuklara yer verilmesi bence çok güzel bir şey. Hı -hı. Daha bir, yani hani, aktif bir şekilde de belki yer almalarını istemek Yani aktif de, hani sadece, sadece belli günlerde oraya gidip evet. hani orada değil hani belli ne bileyim ayda bir kere ya da iki ayda bir kere oraya gidip hani analizlerle çalışmalar olsa daha iyi olur. Peki, başka evet, bence benim tek dileğim direkt de benim tek temennim çocukların sorunlarını böyle platformlarda dile getirerek yüksek mercilere yani Türkiye Büyük Millet Meclisi olsun, Aile ve Sosyal Politikalara Bakanlığı olsun, Başbakanlık olsun. İnşallah onların dilekleri, önerileri ya da istekleri oralara ulaşır da bu onların istekleri uygulamaya geçerek bence daha iyi iyileştirilmesin. Temenni ediyorum. Hı hı. Aslında görüşler alındığı kadar dikkate de alınmalı. Yani sadece evet. evet, aldık gibi görüşleri buraya sadece rapora yazdık. Sadece dinleyince olmuyor. Evet. E, Uygulamakta lazım. Evet. Yani bunun tamam. içinde işte hani forum en büyük etken. Yani forumda konuştuklarımız, bunların konuşmalarımızı gidip yani Sayın değerli Çiçek'le Aile Sosyal Politikalar Bakanımıza sunuyoruz yani. Bunun hani yasa yaptılarımız evet. sadece burada kalmıyor. Hani dikkate alınmaması diye bir şey olmuyor peki. Gidip sunuyoruz biliyoruz. Evet. Peki, senin var mı? Evet. Ee, benim de yani benim de en büyük temennim hani anne babaların böyle daha çok bilgili olup çocuklarını bu hakları e, yaşatmaları e, yani bir de tek temennim var hani e, bizim de bir şeyler yapmamız gerekiyor çok bu konuda seminerde e, her, yani herkes ilinde seminerler verip aslında bizler de bu işi düzeltebiliriz ki e, bunda daire başkanlığından bir e, rapor istiyoruz ki biz de yapabilirim Tamam. Ee, şimdi gezi vakti gelmiş. O yüzden bizim kapatmamız gerekiyor programı. Büşra programı da ama yemek yediği için getirmedi. Onu buradan merhaba diyoruz. Geldi merhaba. şimdi <gülüyor> haber verdi. Ee, kapatıyoruz programı. Çok teşekkürler ediyorum. Umarım teşekkür daha e, çocukların dinlenildiği ve dinlenişler, görüşlerinin de uygulandığı bir Türkiye'ye ulaşırız. Umarım, inşallah. umarım onların da dileklere en az bizimkiler kadar gerçek olur. Çünkü evet. onlar çok çekiyor. Tamam. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. Teşekkür teşekkür. Görüşmek üzere. Bye bay.